Turizm sektörünün durumu, yaşadığı sorunlar, sektörde çalışanların ve işletmelerin karşılaştığı güçlükler, sektörle ilgili sevindirici gelişmeler Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Turizm Programı'nda sizlerle. Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Turizm Programı'nda ben Erol Karabulut ve her hafta bana eşlik edecek olan Erkan Yağcı sizleri Radyo Baksa bekliyoruz. Aptı kimse mektup yazmıyor mu? Güller vardı kimse kurutmuyor mu? Sen yaz yine de gül kokan ellerinde koy bir zarfa dudaklarında mı? Yine de gül kokan ellerinde Koy bir zarpa dudaklarında mühürle Artık kimse mektup yazmıyor mu? Günler vardı kimse kurutmuyor mu? Sen yaz yine de gül kokan ellerinde Koy bir zarpa dudaklarında Merhaba Adabaxti dinleyicileri. Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Turizm programına hoş geldiniz. Ben Erol Karabulut. Yanımda da Akdeniz Turistik Oteller Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı bulunuyor. Bugün sizlere Türkiye turizminin ve dünya turizminin gündeminden saptadığımız ve güncel olan ana başlıkları aktarmaya, tartışmaya sunacağız. Öncelikle biliyorsunuz Rusya Devlet Başkanı'nın ülkemizi ziyaretinden sonra Rusya ile Türkiye arasındaki vizelerin kaldırılması e, gerek haberlerde gerekse turizm gündeminde epeyce konuşuldu. Biz burada Rusya pazarı ile ilgili olarak yapacağımız özellikle vize konusu üzerine yapacağımız konuşmada Rusya'nın e, Rusya, Rusya pazarının Türkiye turizmi açısından önemine biraz değineceğiz ve bu vizenin kaldırılması ile beraber ne gibi gelişmeler beklenebilir yaşanabilir bunları konuşmaya başlayacağız. Öncelikle Rusya 145 milyona yaklaşan bir nüfusla oldukça büyük bir pazar. Ve bugün itibariyle son yıllarda gördüğümüz kadarıyla yaşadığımız gibi Rusya pazarı Türkiye turizminin ikinci büyük ana pazarı. BDT grubunda düşündüğümüz zaman bu pazar bizim açımızdan çok büyük bir potansiyel oluşturuyor. Son 10 yıla baktığımızda Rusya pazarı 500 binlerden bugün itibariyle iki buçuk milyonları geçmiş bir yere geldi. Dolayısıyla Türkiye turizmindeki payı da yüzde işte beşlerden yüzde onlara kadar çıktı. Rusya ile Türkiye arasındaki turizm ilişkileri birçok turizm firmasının özellikle otelcilik sektörünün, konaklama sektörünün yıllardan beri dikkatle gelişmelerini izlediği bir pazar oldu ve bu pazar birazdan Sayın Erkan Bey'in de anlatacağı gibi özellikle konaklama testlerinde bir dizi e, gelişmelere, bir dizi değişimlere neden oldu. E, şimdi Erkan Bey'den ricamız e, özellikle e, bu vizelerin kaldırılması paralel olarak beklediğimiz hareketliliğin konaklama sektörüne nasıl yansıyabileceği, nasıl etkileyebileceği ilişkin kendi tecrübelerinin adına yola çıkarak e, bize bu konuda kısa açıklamalarda bulunması. Evet teşekkür ederim Erol ee, ben de tüm Radyobox dinleyicilerine iyi günler diliyorum Agdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak bu programma e, ilk defa katılıyorum tekrar e, tüm dinleyicilerimize saygıla selamlıyorum tabi bildiğiniz üzere Rusya Türk turizmi için e, çok önemli bir konumda yani önemi tartışılmayacak bir seviyeye gelmiş durumda e, hepimizin bildiği üzere geçen sene 2009 yılında Rusya'dan Türkiye'ye gelen e, turist sayısı yaklaşık 3 milyonlara ulaşmış seviyedi. Tabi Rus pazarının e, büyümesi hem Türk turizminin hedefi olan 50 milyon turiste yaklaşması için hem Antalya turizmi için e, önemli dereceye sahip bildiğiniz üzere Türkiye'ye gelen Rus turistlerin e, büyük bir çoğunluğu Antalya'ya gelmekte ve Antalya'da Türk turizminin bir başkenti olarak Rus e, turizm e, pazarına çok büyük önem vermekte. Öncelikle bu vizelerin kalkması iki ülke arasındaki çok büyük bir manevi sempatiye bence neden oldu. Zaten var olan bir iyi niyet ve sempati çerçevesinde bu vizelerin kalkması 140 milyon nüfusa sahip Rusya gibi koskoca bir devleti artı çok büyük otoriteler, ekonomik otoriteler tarafından kabul edilen işte bir iç ekonomisi olarak da geçen Rusya devleti Türkiye ile yapmış olduğu bu vize kaldırılma işlemi iki devlet arasındaki yakınlaşmayı daha da arttıracaktır. Bu yakınlaşma tüm sektörlerde yansıyacaktır ama bence bunun en büyük yansımalarından biri turizm sektöründe olacaktır. Bunu da çok yakın zamanda bence önümüzdeki aylardan itibaren özellikle kış aylarına doğru ilk sonuçlarını alacağız. Yani Rusya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısını 5 milyonlar, 5.5 milyon, 6 milyonlara ulaşmasını bence bu vizenin kalkmasıyla hı hı. önü açılmıştır. Tekrar diyorum yani e, vizelerin kaldırılmasının e, maddi ve hı hı. Önü, maddi boyutundan daha öte bir manevi boyutu çok önemli. Yani i̇nsanlar kafasında Türkiye imajını çok daha iyi noktalara götüreceğini yanarmaktayım. Hı hı. Rus pazarı otellerimiz için çok çok önemli. Özellikle hı. Antalya bölgesi için diyeyim. Sadece Rus pazarına hitap eden Rus pazar segmentine eee ve çalışan otellerimiz mevcut. Biliyorsunuz e, yüksek sezon dediğimiz Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerinde Antalya'ya 1 milyon milyonu, 1 milyonu aşağı e, turistler gelmekte. Ve sadece bu pazarıla e, çalışan otellerimiz bulunmaktı. Evet. Bildiğinizde Antalya'da çok farklı e, alt gelir grubuna hitap eden otellerimiz olduğu için Rusya'dan gelen farklı gelir gruplarındaki e, kitleye hitap eden bölgelerimiz ve otellerimiz bulunmaktı. Evet. Tabi sayıların artması hem Antalya'da bir fiyat istikrarından neden olacaktır bence. Gelirde e, beklenen artışın e, artmasına neden olacaktır. Çünkü Rus pazarı bildiğiniz üzere ortak bir yönü var. Mayıs ayıyla başlar genelde. Mayıs'ın ortalarına doğru daha çok. Ve Eylül'ün ortadan, Eylül'ün sonuna kadar, Ekim'e kadar devam eden bir e, talebi bulunmaktadır. Talep yapısı bulunmaktadır. Tabi bu vizelenin kalkması umarız ki... Ve tahmin ediyoruz kış aylarına da bir yan etkisi olacaktır ama bunun oluşabilmesi için özellikle operatörler ve seyahat ajantıların ve bunun bir bacağı olan ulaşım ayağının bunun altyapısını oluşturmalı o tercihlerle ortak bir çalışma içine e, girmesi gerekmektedir. E, bu şekilde Rus pazarının Antalya'da ve Türkiye'de çok daha iyi noktalara geleceğini inanmaktayım açıkçası. Şimdi Rus pazarı demişken son birkaç gündür Rusya medyasında tartışılan 2010 sezon ne olacak Rusya'da, yurt dışına çıkışlar oradan ne kadar artacakla ilgili bir dizi uzman bir takım rakamlar açıklıyorlar. Şimdi bugün okuduğum habere kadar anladığım kadarıyla haberden çünkü Rusçaydı. Şimdi oradaki en büyük kültür operatörlerinden yöneticisi demiş ki 2010 iyi başladı. İşte biz %20-22 artışla gidiyoruz şu anda. Ancak yaz aylarına dikkat etmek gerekir. Çünkü daha önce böyle bir sezon yaşamıştık. Evet, koltuk planlamasının yüksek beklentilerden dolayı yanlış yapıldığı ve ciddi anlamda koltuk iptallerinin olduğu bir sezon yaşamıştık daha önce. Tekrardan buna işaret eden bir açıklama. Birkaç kere böyle bir açıklama okudum. Yaz döneminde özellikle tur röportörlerinin bu koltuk ve kapasite planlamalarını iyi yapmaları gerektiği konusunda bugün bir uyarı okudum. Onu da eklemek istiyorum. Şimdi Rusya ile vize meselesi konuştuktan sonra yine vize meselesiyle, vizelerin kalkmasıyla hareketlenen bir başka pazar grubuna geçmek istiyorum. O da bizim Orta Doğu ve kısmen de Kuzey Afrika pazarları diye adlandırdığımız işte Suriye'dir, Ürdün'dür, Irak'tır, İran'dır. Ee, bu bölgeleri kapsayan geniş bir coğrafya. Şimdi bu konuyla ilgili olarak e, bu hafta e, dağıtıma çıkacak olan Resort dergisinin Akdeniz Turistik Oteller yayın organı Resort dergisinin son sayısında e, Orta Doğu Türkiye'nin üçüncü pazarı oluyor e, saptamasıyla ciddi bir araştırma yayınlanıyor. E, bu araştırmada e, özellikle son dönemde işte Sur geliyordu, Ürdün gibi e, bölgelerdeki vizelerin karşılıklı kalkmasıyla beraber bir hareketlenme ümidi, daha da canlanma ümidi ortaya çıktı. Bunlar bu araştırmada analiz ediliyor. Dolayısıyla şu anda bu bölgeden Türkiye'ye gelebilecek olan turist sayısının 2 milyonlara gelebileceği, aşabileceği konuşuluyor. Hatta bu bölgedeki birçok ülke için yurt dışına çıkışlarda Türkiye'nin ilk sıralarda, tercihlerde ilk sıralarda olduğundan yine bu araştırmada bahsediliyor. Yine Orta bölgesi ile ilgili olarak bu dönemde sezonun uzadığı, buna paralel olarak işte havayolu trafiğinde canlanma olduğu, yeni havayolu şirketlerinin Türkiye'ye yönelik uçuşlarını arttırdığı veyahut da Türkiye'den THY'nin başlattığı son dönemde İstanbul Şam uçuşları olsun yeni aktörlerin yavaş yavaş buraya girmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla Ortadoğu Türkiye'nin 3. pazarı, Avrupa BDT'den sonra 3. pazarı olacak saptaması yapılmış. Biz de acaba böyle mi değil mi diye şöyle bir rakamları önümüze koyduk 1990'lı yıllardan 2009'un sonlarına kadar rakamları şöyle bir koyduk önümüze. Burada görüyoruz ki işte Orta Doğu ve Kuzey Afrika dediğimiz bölgeden gelenlerin toplam Türkiye girişleri içindeki oranı %8'lerden 11'lere hatta daha geriye gidersek gittiği bir yüzde artışı görüyoruz. Büyüklük olarak baktığımızda işte bizim ikinci büyük pazarımız diye tarif ettiğimiz Rusya pazarıyla mesela başa baş bir şeye geldik. Gerçi Orta Doğu bölgesinde 21 ülke var ama 21 ülke Hı. işte Rusya gibi görüyor şu anda bak. Pazarın potansiyeli gösterme açısından bence bu önemli. Dolayısıyla Orta Doğu Türkiye'nin üçüncü pazarı oluyor meselesi son bir veri de vereceğim. Ona göre değerlendirme yapmanız için Erkan. Şimdi benim hesaplamalarıma göre son 9 yılda Türkiye pazarı Turist çekme açısından 2 iki kat, 2,5 iki kat artış kaydederken Orta Doğu Pazarı'nın tamamı 4,5 kat bir artış kaydedmiş. Yani burada bir potansiyel var. Son bir noktada şu, Orta Doğu Pazarı Türkiye toplam girişleri içinde bundan işte 15-20 yıl kadar önce yine bugünkü %11'lerden daha yukarılarda bir paya sahipmiş. Bunlar işte Avrupa Pazarları'nın canlanması ve işte Rusya pazarı gelmesiyle beraber eski gücünü kaybetmiş toplanınca ama son birkaç yılda bunun ciddi biçimde tırmandığını görüyoruz. Bu vizelerin kaldırılması da buna paralar bir etki yarattı diye düşünüyorum. Siz e, konaklama sektörünü çalışan bir otel yönetici olarak ve e, Aptop'un yönetim kurulu üyesi olarak ortada o Türkiye'nin üçüncü pazarı olacak mı olmayacak mı? Ne diyorsunuz? Öncelikle şöyle başlayayım. Sorunuz için teşekkür ediyorum. Turizm bildiğiniz gibi iki boyutlu. Yani en başından şöyle düşünürsek turizmin iki tane ana hedefi var bence. Birincisi ekonomik boyutu ticari bir ilişki, ticari bir işlem. İkinci olarak da olayın sosyopolitik yönü var. Bu açıdan baktığınızda turizm bir sosyal barış sektörü. Yani uluslararası arasındaki barışı e, körükleyen, ilerlemesini sağlayan bir e, olgu. Bu yanında her türlü politik etkilen uzak e, insan arasındaki çatışmayı önleyen e, bir mekanizma, Bir olgu turizm. Ortadoğu Doğu Pazarı'nın Türkiye'de bu noktaya gelmesinin önünde açıkçası ben bir ergen görmüyorum. Olması da gerekiyor. Yani bu üçüncü pazar olması bence doğal ve olması gereken bir noktaydı. Maalesef bugüne kadar bunun farklı nedenlerden dolayı gelişmemiş ve gelmediği bir durum. Son yıllarda özellikle bu vizelerin katması ve yakın komşularımızda Zaten işin e, ilginç tarafı da yani hemen yanı başımızda olan İran, hı hı. Irak, Suriye, Lübnan. Bu ülkelerden bize ciddi anlamda turist gelmemesinin nedenlerinize baktığınızda açıkçası tümü, tüm olayların hepsi bir noktada politik olaylara gidiyor. Tabi dediğim gibi turizmin ana olgusu bir barış projesi. Bunu baz alırsanız zaten türü, e, bizim yan komşularımıza çok ciddi sorunların olmaması lazım. Son yıllarda e, olaya da bu şekilde bakıldığı için ee, özellikle Suriye'den ve bildiğiniz gibi İran'dan Türkiye'ye çok ciddi anlamda bir turist akışı başladı. Tabi bunun böyle olması Türkiye'nin turizmi için çok çok büyük faydalar var. Özellikle bizim artık gelmiş olduğumuz büyüklük sahip olduğumuz yasak kapasitesi bizim bu işte artık 3 ayda 4 aydaki yaşadığımız o yüksek sezon dediğimiz işte Haziran'da misafirlerimiz gelir Eylül'de gelir. O 4 siz oteli yapıyorsunuz ve 4 ayda sadece 4 ay çalıştığınız zaman bu olayın artık ekonomik olmadığını, bunun bir takım hem yapısal hem fiziksel sorunlar getirdiğini ve insanlara manevi baskı oluşturduğunu ve turizme bakışa da işin sonunda negatif bir olgu oluştuğu, olumsuz bir bakış geç gerçekleştirdiğini hep beraber görüyoruz. Hı hı. Bunu hem çalışan bazında görüyoruz hem yatırımcı anlamında da görüyoruz. Tabii bizim bu kıskaçtan kurtulmamızın ana unsurlarından biri de, pazarlarımızı geliştirmemiz. Alternatif pazarlar yaratmamız. Hı hı. Bu alternatif pazardan kastım, yani bir pazarın iyi olması diye pazarın kötü olmasından çok, bizim daha fazla kesimlere hitap edebilmemizi sağlamamız gerekmiyor. Orta Doğu'da bunu yapabileceğimiz pazarların başında geliyor. Peki. Nasıl Rus pazarını evet. konuşuyorsak işte 3 milyondan 5 milyona, 6 milyona hı hı. çıkacağız İşte son rakamları desenle de konuştuk. İşte en son toplamda Orta Doğu 2009 yılında üç milyona yakın insan, e, turist gelmiş. Biz bunları 6 altı 6,5 milyona çıkarmamamız için bir neden yok. Sadece burada olaya bu dediğimiz bir çerçevede. Yani turistin barış politikası olarak baktığımızda ve oradan gelen e, insanlara farklı bir açıdan bakmamamız sürece hem Orta Doğrudan gelen kişiler hem Türkiye'ye ve Türkiye turizmine çok büyük faydalar olacaktır. Ve işletmelerimizin gelirlerini yönetebilmeleri için. Bunun özellikle altını çiziyorum. Bunu bizi dinleyen konaklama sektöründeki arkadaşlar ne demek istediğimi çok biliyorlar. Gelirlerimizi yönetebilmemiz açısından bizim bu pazarlara ihtiyacımız vardır. Ve büyümesi için ne gerekirse yapmamız lazım. Ben sizin sorunuzu alayım da tekrar devam edeyim isterseniz. Şimdi çok kısa, geçmişte biliyorsunuz Rus pazarı başlarken, canlanırken konaklama tesislerine ve genel anlamda turizm çekimlerine acaba bu kültür bu kültürle çatışır mı? bir bazı tartışmalar oldu. Şimdi Orta Doğu Pazarı farklı bir kültürden, oldukça farklı bir kültürden, batıya göre gelen insanlardan oluşuyor. Siz oteller olarak bu buradaki canlılığı, bu anlamda bir çatışma, bir soru işareti yaratabilecek bir şey olarak görüyor musunuz? Farklı talep yapısı farklı bölgelere gidiyorlar. Bunları biliyoruz. Ama yine de böyle bir şey olabilir mi diye aklımıza geldi soru. Bu şöyle diyeyim yani benim gibi türlü bir barış politikası. Kültürlerin buluşması. Biz otellerimizde 20 tane, 25 farklı milletten gelen insanları iyileştirdiğimiz kurumlar. Tabi bunu bu, bu düşüncede olmak açıkçası istemiyorum. Bazı insanlar işte hepimiz biliyoruz yani bunu açıkçası seninle konuşmaktan çekinmiyorum. Bazıları der ki işte burası Rus oteli ben gitmek isterim. Burası Alman oteli. Ama bu bir kısır bir döngü. Bu da bu insanların açıkçası bence biraz da dünyaya bakış açısıyla ilgili. Ve bu olayın artık eskisi kadar çok yoğun olduğunu da inanmıyorum. Dolayısıyla şöyle düşündüm. Benim şahsen şu an bulunduğum işletmede 25 milletten farklı insanı ağırlıyorum günlük. Ve bundan evet. çok büyük keyif alıyorum. Ve şu an oteldeki de konuk memnuniyeti buna bağlı olarak oldukça yüksek. Çünkü insanlar farklı gelen kültürlerden, insanlarla tanışmaktan keyif Zaten tatil bu demek. Başka ülkeye gitmek bu demek. Zaten siz aynı insanlarla bulutmak için kendi ülkenizde kalıp da kendi ülkenizde tatilinizi yaparsınız. Olaya ben böyle bakıyorum. Ve farklı kültürlerden olması çok güzel. Özellikle size bir örnek vereyim bir otelde İsrail politik nedenlerle birleşemeyen insanların aynı otelde, aynı restoranda gün geliyor aynı odayı paylaştıkları işte bir İsrail'e turistler, bir Suriye birbirlerinin birbirinin ülkelerine gidemediklerini, gidemedikleri noktada biz aynı otelde, aynı restoranda buluşturuyoruz ve aynı ortamda bulunmaktan da mutlu oluyorlar. Turist güzelliği de burada ancak. Sayın Radyobaks dinleyicileri, şimdi size kısa bir ara vereceğiz. Ardından da son dönemde Yunanistan'da özellikle meydana çıkan gelişmeleri Orta bölgede gelişmeleri değerlendirme çalışacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Bu ülkenin aydınlık insanları... Size Cumhuriyet yakışır. Teşekkürler Antalya. Teşekkürler Akdeniz. Cumhuriyet Akdeniz Cumhuriyet Gazetesi'nin ücretsiz bölge. Her gün Cumhuriyetle birlikte bayıldık. Sesli gazete hafta içi her sabah saat 08:30'da ve akşam saat 18:15'te Profesör Doktor Süheyl Batu'nun... katılımıyla radyo başlıyor. Ümit Dileli ile. Sesli Gazete. Sonra nedir bu layıklı Allah Bir tarif edin diyorsunuz. E bu, bu ne bir şey ya? Bu dinimize istismar karar toplamışlar. Ama sen ispatlayamazsan ben milletvekilliğinden çekilmeni istemiyorum. Cid televizyona namenin kabulüne oy birliğiyle karar verildi. Sesli Gazete yine demokratik, çağdaş, layık bir Türkiye için sesini yükseltmeyi sürdürüyor. Ümit ile Sesli Gazete. Gerçekleri Sesli Gazete'den öğreneceksiniz. Radyobox 92.5 e, Yeniden merhaba Sayın Radyobox dinleyicileri Erkan'la söyleşimize e, Son dönemde epey Gündemde olan Yunanistan turizminde Daha doğrusu ekonomisinde görülen Krizi biraz değerlendirmek istiyoruz Bu birkaç açıdan Türkiye açıdan önemli Birincisi Yunanistan bizim yıllardır rakibimiz oldu. Bazı göstergelerden Yunanistan'ı e, turizm açısından inceledik. Fakat bir beş yıldır Yunanistan bizi izliyor artık. E, o bayağıdır gerimizde kaldı. İkincisi Yunanistan ekonomisinde görülen bu krizin Avrupa Birliği'nin genel dengeleri açısından önemli sonuçları var. O açıdan da e, bizim müşteri potansiyelimizin e, önemli bir kısmı, büyükçe bir kısmı Avrupa pazarı olduğu için Acaba bu kriz sarmalı olarak devam ederse Avrupa'yı veya çok dolaylı olarak bakarsak bizim turizm talebimizi nasıl etkiler diye düşünüyoruz. Öncelikle e, Yunanistan e, bildiğimiz kadarıyla son 10 yıl içinde aldığı borçları üretken alanlara yatıramadığı ve dolayısıyla e, bu borçları ödeyemez hale geldiği e, konuşuluyor. Çeşitli sebepler söyleniyor ama biz realiteden bahsedecek olursak, Bugün itibariyle Yunanistan'ın 500 milyar dolar dış borcu var. Bu ne demek? Şöyle karşılaştıralım. Hani Türkiye'nin dış borcu çok diye şikayet ediliyor ya. İşte bizim dış borcumuz 280 milyar dolar. Yunanistan'ın şu anda 500 milyar dolar. Ve bizi turizm açısından buradan ilgilenecek bir başka detay bilgide bu 500 milyar dolar borcun, Yunanistan'ın bu borcunun 3'te 2'si Alman bankalarından alınmış. Kursa biraz sarmal ve etkisi büyüyecek gibi görünüyor. Şimdi Avrupa Birliği bu krizin diğer Avrupa ülkelerine yayılmaması açısından bir 750 milyar avroluk bir paket açıkladı. Bunun 250 milyar avrosunu IMF'den alacaklar ama 500'ünü kendisi toplayacaklar. Bu paketin büyüklüğüne baktığımız zaman işin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu görüyoruz. İşte Yunanistan için de bir 110 milyar avroluk paket hazırlandı bunun 80'ini Avrupa verecek. 30'unu IMF'den alacaklar. İşte geçen günde IMF'den 5 milyar avrusunu aldılar. Şu anda Yunanistan'da taze para var. Haberiniz olsun. Şimdi bu neden önemli bizim açımızdan? Biliyorsunuz turizmciler gelir giderden girersen sürekli gözlerini avro ve dolar e, partislik değişme bakarak e, önemli olan da hesaplarının kitabını buna göre yapıyorlar. Şimdi Avrupa Birliği'nin Yunanistan'da başlayan ve diğer ülkede yansıyacağı öngörülen bu krizle beraber şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Avroya olan talep düşüyor yavaş yavaş ve bu partiyi etkilemeye başladı. Bugünlerde yapılan meşhur ekonomistlerin yaptığı meşhur geyiklerden bir tanesi bir dolar bir euro olacak mı meselesi. İkinci konu ise Amerika'nın umulandan çok daha hızlı canlanıp dolara olan talebi arttırması ve dolayısıyla kur dengesi açısından da avroya karşı bir üstünlük sağladığı gibi bir anlayış var. Biz turizmci olarak e, talebimizin %60'ı kadar, %65'i kadar Avrupa'dan kaynaklandığını düşünürsek, dolayısıyla Avrupa pazarındaki e, bu mali krizin daha da büyümesi, diğer ülkede sarması açısından bizim turizm talebini çok yakından etkileyeceği için bunu biraz o açıdan ele almak istedik. Hem bizim e, dolar-avro kurundaki değişiklik, dolar lehin olan değişik ithalatımızı pahalandırıp içeride üretimimizin maliyetlerini arttıracağı hem de ihracat gelirlerimizi bir şekilde etkileyeceğinden hareketle, e, turizmde de bunun yansımalarının e, olacağını düşünüyoruz. Hoş tabii ki bazı e, akıllı Türk iş adamları, Yunanistan'daki kriz bizim işimize yarar, gidip oradaki adaları alalım gibi e, komşuluğa yakışmayan e, yorumlarda bulunsalar da, e, Yunanistan'daki iktisadi kriz çok ciddi boyutlardadır. 500 milyar dolarlık bir ee, borç vardır ve bunun ödenemeyeceği tahmin edilmektedir. Yunanistan bir konkordato ilan etmeye doğru yavaş yavaş gitmektedir. Bunlar tabi manzaranın olumsuz yönleri. Ee, bu ne açıdan önemli? Geçenlerde Sayın e, Turizm Bakanımız e, bir açıklama yaptı. Dedi ki krizde bizim dakipler fiyat mı yakınırlarsa korkmayın biz onlarla baş edebiliriz. Bizim elimizde her türlü e, sünden ucuz tesis de var, pahalı tesis de var, ucuz müşteriler de var pahalı müşteriler müşteri var. Kabaca abartıyorum ama bakan böyle bir açıklama yaptı. E, tabii bunun ne oranda doğru olmadığını e, değerli turizmci arkadaşlar ve sektörde çalışanlar değerlendirecekler. Ben tabi Yunanistan kriziyle beraberinde e, bizim sektöründe yaşanabilecek olası gelişmeleri biraz Erkan'la konuşmak istiyorum. Acaba komşudan bize bir şey düşecek mi? Ee, yoksa komşusu açken kendisi tok yatan bizden olmayacak mı? Tabii komşuda yangın varken biz ne kadar rahat uyuyabiliriz onu oturup e, her boyutunu düşünmemiz lazım. Hiçbir şekilde işte Yunanistan'ın bu durumu bize yarar, biz bu işten karlı çıkarız diye bakmak böyle çok tam bir e, şark kullanıldığı mantığıyla böyle küçük dünyaları, küçük vizyonları olan insanların işi bence bu noktada. Öyle algılamamız lazım çünkü... E, Yunanistan sonuçta komşumuz ve orada yaşanan bir kriz önlem almazsak ve olayı iyi analizi etmezsek öyle böyle bize de yansıyacağı aşikardır. Özellikle artık küreselleşen dünya herkes biliyorsunuz herkes konuşmaya başladığında küreselleşme olarak küreselleşmeyi iyi algılayan insanların da bu işin sonunda bunun faturası bize de çıkacağını az çok tahmin etmeleri lazım. İşte konuşmanın sonunda özellikle Euro kurunu konuşacağım. Ona bize nasıl etkiler yapacağını e, özellikle altını çizerek anlatmaya çalışacağım. Ama ondan öncelikle bak dünya ekonomisinde 2007 yılının sonuna başlayan ekonomik kriz hala hangi noktada olduğunu e, ciddi tartışma noktası. Yani bu krizin bitip bitmediği işte bazı ekonomistler V şeklinde olduğunu, bazı ekonomistler 2V işte şeklinde olduğu yani birçok şun yakın zamanda gelip tekrar yükselişe geçeceğimizi söylemekte. Tabii bunu oturup ciddi anlamda analiz etmemiz lazım. Sinyalleri varsa onu da iyi almamız lazım ki önlemimizi ona göre alalım. Bunu herkesin düşünmesi lazım. Makro anlamda işte devlet hükümet, hükümet politikası anlamına bakmak lazım. Bir de mikro anlamda bizim işletmeciler olarak bunu iyi analiz edip işletmenizin başında olan lider yöneticileri olarak iyi analiz etmemiz lazım. Biliyorsunuz Türkiye 2009 yılını dünya turizminde 7. sırada tamamladı. Yani dünya turist girişlerinde turist alan ülke sıralamasında 7. sıra. Bu çok büyük bir rakam. Yani yaklaşık 27 milyon insanı aşan bir ziyaretçi sayısı Türkiye'ye geldi. Tabii Türkiye'nin geldiği nokta tartışılmaz. Gerçekten çok büyük bir başarı. Bunu devam ettirmek çok önemli. Bu şekilde Yunanist'e olan krizin, işte Türkiye'ye bu talebi daha da arttıracaktır, daha fazla insan gelecektir. Açıkçası ben öyle bir kanıda değil. Ee, sonuçta Türkiye'ye giden turist sayısı ortada. Bu bize ne kadar etki yapacak tartışmalı. Ve sonuçta diğer ülkeler de ya işte bize bu oldu. Tamam biz buna bir önlem almayacağız diye e, oturup e, düşünmemekte çok naif bir düşünce olur. Bildiğiniz üzere bugün Yunanistan tekrar bir açıklama yaptı e, son aldığıma. Çok ciddi bir kriz yönetimi aşamasına geldiler. Biliyorsunuz dünyada kriz yönetimi artık ayrı bir e, çalışma alanı ve bilim dünyasında da bu konuda çok ciddi bir sanatçıları bana Her ülkenin her sektörünün, ülke yönetiminin krizlere karşı aldığı bir üstün önlem var. İşte Yunanistan'da bunun önemini almaya başlamış. Yani ülkeler arası tanıtımından tutun. Ülke içindeki turizmi nasıl arttırırız, nasıl daha çok insan çekeriz. E, noktasında e, çalışmalar yapıyor. Hatta kriz komisyonu kurmuşlar. Kriz komisyonu arada bir toplanacaktı. Şimdi bugünkü aldığım bilgileri her gün toplanacakmış. Ne yapacaklar sergin bilmiyorum ama. <gülüyor> yani sonuçta adamların e, oradaki insanların turizmciler ve devlet, e, hükümet yöneticilerin olaya bakışını ne kadar ciddi baktıkların da bir göstergesi. Unutmayın ki Türkiye'de kriz yılında çok e, ufak düşüşler de olsa zarar almadan kurtarıyor. Yani Yunanistan'ın da bu işten çok büyük yarar, zarar olacağını ya da yarar kazanacağını söylemez. Açıkçası şu an bir soru işareti ama çok açık olan bir konu var özellikle Mayıs ayında Yunanistan ödeyeceği borçlar çok kötü. Yani bunu ta 3 ay öncesinden bilinen bir gerçek. Evet. Ve bu tüm bu yardımların bu noktada yapılması, paketlerin Mayıs ayında açıklanması bir sürpriz değil açıksın. Bunların hepsini zaten ekonomi çevrelerin ve biraz da bu işleri takip eden insanların bildiği bir şeydi. Evet. sadece ben daha önemli bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bildiğinizde Dünya Turizm Örgütü'nün e, iş konseyi üyesiyim ben. Orada da görevim ama Özellikle krizin 2013 yılına doğru geleceğini, esas çöküşün o olacağına yönelik e, Dünya Ekonomisi'nin çok ciddi tahmini var. Ve maalesef bu hiç konuşulmuyor. Yani aslında bizim şu an yaşadığımız e, daha bir şey değil diyorlar. Özellikle 2013'e doğru ciddi krizin o, o dönemde olduğunu öngörüyorlar. Tabii tüm bu yıllar işte Yunanistan'ın krize girmesini biz bu çerçevede düşünürsek belki bu bir şeyin başlangıcı da olabilir. Bizim bölge açısından düşünürsek. Onun için çok sevinmeyen onların yaptığı hataları ya da şu an yapmış olduğu önlemleri Göz önlemi olarak biz bunlardan ne çıkarabiliriz? O çerçevede bakmak lazım. Diğer bir yorum işte bizim her türlü önlemimiz var. Fiyatlarımız iyi. Şeylerimiz iyi. Zaten Gelirlerimiz çok yüksek değil mi? Çünkü en son açık, açıklanan rakamlar kişi başı, turist ile e, gelirimiz ilk iki üç ayda 550 dolar civarında yanılmıyorsa. Evet. Yani zaten e, oldukça ilk verilerde zaten yüzde ona yakın bir düşüş olduğunu söyledi. Hı -hı. Zaten 2009 yılı verileri düşüktü. 2010 2009'a göre daha da düşük. Ya yani bu gelirdeki düşüş şu yani sonu şimdi, ne olacak? Şimdi bu kadar 27 milyona dünyada yedincisiyle mi unuyoruz ama bir yandan da bakıyoruz. Kişi başı turizm gelirimiz 758 dolara inmiş gelmiş 550 dolara. Ama orada şöyle bir şey de var biliyorsunuz yedinci gelişti ama gelir bakımında da dünyada dokuzuncuysun. Ve şöyle bir şey var bu turizm geliri dünyada düştü zaten. Evet yani en son çıkan rakamlarda dünyada da yüzde altı turizm gelirinde düşüş olduğunu söylüyor bize bu Hı -hı. Bir gerçek. Tabii bu düşüş oluyor Türkiye'de de bir düşüş olması açıkçası normal. Ama bunu ee, söylemek e, çok şey değil. Yani biz bunu arttırma hedefinde olmamız lazım. Tabii. Bu, bu yönde bakmamız lazım. Çünkü gerçekten diyorum yani gelirlerin düşmesi ülke turizminin şu an bulunduğu başarısına sekte uğratacak bir noktada. Bir de şöyle düşünüyorum. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Şu an turizm başarılı diyoruz. Bunu hep beraber kabul ediyoruz. 27 milyon diye bir gerçek bir rakamımız var. Evet. Fakat rakiplerimizin kötü olduğu bir ortamda Bizim bu başarıyı sağlamamız gerçek bir başarı mıdır? Sorusunu sormak lazım. Şimdi rakiplerimizde bir artış varsa ve biz de o artışa paralel bir artış sağlıyorsak onlardan daha yüksek bir artışımız varsa bu bize rekabet üstünlüğümüz olduğunu gösterir ve gerçekten başarılı olduğumuzu gösterir. Ama herkesin düşük olduğu bir yerde yani düştüğü zaman bizim artıya geçmemiz zaten doğal bir süreç. O ülkelere giden insanlar gitmiyor ki onlar bize gelmeye başlamış. Bizde de bir yükseliş olmuş. Yani şöyle düşün, Üç tane rakip arasında Türkiye diğer ülkelerden turist almış. Hı hı. Ya da onlara gidecek adamları biz almışız. Evet. Onun için bu başarıyı ciddi anlamda sorgulamak lazım bence. Ona göre anlamı almamız lazım. Yunanistan'ın krizin hı hı. bizim için bence oturup konuşmamız gereken önemli konusu kurlar. Evet. Biliyorsunuz yani tüm konaklama sektöründeki yönetici arkadaşlarımın hep, hepsini çok yakından takip ettiği kur olayı. Bizim ticari başarımızı ee, artı eksi %20-25 oranda e, etkileyen kur, kur faktörü var. Euro'nun düşmesi iki anlamda var. Bir maliyet anlamında etkisi var, bir de gelir anlamında etkisi var. Euro'nun düşmesi bir gelirlerimize bir sektiğe uğratacaktır. Hı hı. Euro anlamında diyorum. Artı maliyette ciddi artışa neden olacaktır. Zaten bunu son iki ay içinde yaşıyoruz. Mart ayında geçen sene 2.23 olan TL-Euro kuru maalesef işte 2.05'lere gelelim artanında. işte bugün şu anki kuruda 1.91 seviyesinde. Hı hı. Tabii şu an itibariyle sadece şunu diyelim. Geçen sene oranla bizdeki maliyet artışı sadece kurdan yüzde %10'la 15 arasında. Hı hı. Tabii bu bu noktada artış var. Artı euronun düşmesi bizim girdilerimizin maliyetini de arttıracak ayrıca. Onlardaki fiyat artışına neden olacak. Yani zaten var olan bir enflasyon işte et fiyatları malumunuz, Hı -hı. içecek gereken, fiyatları malumunuz. Hı -hı. Onlara da ayrı bir baskı oluşacak ve fiyatlarımızı artıracak. Her ne kadar biz desek ki işte turist geldi, işte Antalya'ya 10 milyona yaklaştı, Türkiye 30 milyonu geçti desek de, işin sonunda tamamen 30 milyonu ağırladım da, Erol, Hı -hı. E, ben Antalya'da 10 milyonu ağladım da, ya da ben diyeceğim ben şahıs olarak, benim otelimde işte bu sene ben %85 e, yıllık ortalama doluluk yakaladım. Hı -hı. Tamam da bu güzel. De kazandığım para ne oldu bu şey sanırım? Peki, personele, personel'e verdiğin e, manevi manevi ne oldu bunu sorgulamamız Hı -hı. lazım. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi ben iş işe gitmiyor bu Peki, noktada. ben geçen programda şunu söylemiştim bu konuyla ilgili olarak. Hani fiyat kalite dengeniz çok iyi diye bizi alkışlıyorlar sürekli. Peki ücret kalite oranımız nedir diye ben kendi kendime sordum çalışanlar açısından. Şimdi sen de diyorsun ki bu gelirlerdeki bu erimeden dolayı biz e, gerek personele gerekse hizmet vereceğimiz ana birimin satın alınmasına gücümüzü kaybediyoruz diye bakıyorsunuz. Bu çok açık. Özellikle altını söylüyorum. Finansal yapısı iyi olmayan işletmeler. Finansal gücü iyi olmayan. Yani bundan çok açıkça söyleyeyim. Yani Turizmden başka sektörlerde yatırımları bulunup da e, ortak bir ürün portföyü olan işletmeler Hı. ya da şirketler ya da e, holdingler bu fiyat baskısını ve enflasyonu bir şekilde absorbe edip karlarındaki düşüşü bir şekilde kabul edecekler. Dolayısıyla kalitelerini bozmamaya özen göstereceklerdir. Hı hı. Kaliteyi bozmamak ne anlama gelir? İşte maliyetlerini kurudan düştüğü için aşağı çekmeyecekler. Ya da adam çalıştıkları iş gören sayısını düşürmeyeceklerdir. Ama bunun tersini de düşünün. Sadece bu işten para kazanan, sadece finansal yapısı çok zor olan, işini krediyle çeviren birçok işletmeci arkadaşımız, hı hı. bu baskılar yüzünden ya işte tamam ben bu sene para kazanmayacağım diyecek hı hı. ya da işte farklı önlemler alacaktır. Bu önlemlerin sonunda maalesef kaliteye gelecek. Yani konuk memleksizliğine gelecektir. Bu da hepimize Türk zarar verecektir. Benim burada merakım, bir vatandaş olarak soruyorum. Şimdi bir otelci açısından Şimdi önümde tablo var. Et grubu, süt grubu, meyve sebze grubu. Şimdi son 4 aylık bunların fiyat açısına bakıyorum. Ortalama %20'lerde. Şimdi son 4 aylık enflasyon ortalaması %7'lerde, %8'lerde. Son 10 %10'da. Yani... Özellikle geçen seneyle bir de oranla fiyatlama yaparsanız. Evet geçen sene yaparsanız... 60-70'ler gördük. Dolayısıyla hani kar, kar ederken bir işin başa baş noktasından bahsediyoruz. Ekonomi eğitim alanları böyle başa baş falan diye bir meşhur laf vardır. Şimdi bu artışlar iki yıldır devam eden bu baskılar. Ee, başa başlarla siz nereye getirdi? Yani artık e, eskiden atıyorum iki milyon dolar kar ediyordum. Şimdi edemiyor musun? Nerede geldiniz? Kar etme noktasında hani vergiler var vesaire var. Bunları çıktıktan sonra gerçekten e, seneye tefisi açarken bir yenileme ekstra bir şeyler yapma şansı olabiliyor mu işletmeleri? Ya tabii doğal olarak bu işletmenin işletme işletmenin ölçeğine göre değişecek bir soru. Ama doğal olarak ortak bir gerçek var ki Hı -hı. bizim işletmelerdeki karlığımızın ana belirleyeceğinden bir unsuru Hı -hı. kur. Kur düştüğü zaman bizim karlığımızın azalma olacağı aşkı. Bu çok net. İkincisi bu e Kurların bu şekilde seyretmesi yaratacağı enflasyonlar, bakın demin de son 3 aydaki 4 aydaki artışları söylediniz. Hı. Onu özellikle geçen seneki Ocak ayla kıyaslarsanız bu rakamlar siz dediğiniz gibi %60'lara 70'lere çıktığını göreceksiniz bazı ürünlerde ve ortalama da mali, otel için enflasyonun %15-20-25'lere 30'lara çıkardığını göreceksiniz. Şöyle bir şey var, 2009'dan biz 2010'a geçtiğimizde genel sektörün yapısını ben size söyleyeyim. Kontratlarda zaten çok ciddi bir fiyat artışı yapılmadı. Çünkü kontrata oturduğunda işte önümüzdeki sene krizin etkileri devam edecektir. Hı. İşte biz kontrat artışlar yapamayacağız diye bizim bu kontratta yapan sevgili ajantacı arkadaşlarımız çok ciddi pazarlıklarımız oldu. İkna olduğumuz konular ve dünyanın bir gerçeği var. Hayır kriz yok biz yine %10-15 artış yapacağız da diyemedik. Deme gücümüz de yoktu maalesef. Hı. Tabii biz bunu genelde fiyat skalası aynı olarak devam etti. Şimdi şöyle bir gerçek ver. Fiyatlarınız aynı. Evet. Düşen kur, hı hı. artan maliyet, bir de karlılığınızı koruma gibi bir derdiniz var. Yani bence şu, bu sene turizmci dostlarımın yapacağın en iyi şey, geçen sene kazandıkları paranın aynısını kazanabiliyorlarsa bence onu ilk başarı olarak onu görsünler. Hı hı. Çünkü gerçekten bu sene bir zor bir sene olacak. Tamam gene misafir geliyor misafir unutmasınlar ki çoğu işletmemizde aynı fiyatta hatta daha düşük fiyatta da gelen arkadaşlarımız var. Çünkü krizini öngörerek işte daha teşvik edici unsurlar hep bunu geçen sene yapılan kontaklarda verildi. Hı hı. Bu baskı işin sonunda şeye gidecek. Bu sene yeni yapılacak kontak görüşmelerinde, Kontak hı. görüşmelerinde özellikle bir doğal olarak bir fiyat artışına neden olacaktır. Tabi fiyat artışını ne kadar sağlayacaklar konusunda da ciddi soru işaretleri şimdi var. ben bu sene için bir örnek vermek istiyorum. Ee, sanırım Aralık ayı işte birçok otelci tur operatörüyle sözleşmelerini yapmıştı. Fiyatlarını saptamıştı 2010 yılı için. Şimdi bu sözleşmelerden yaklaşık 15 gün sonra bir otelci arkadaşa, genel müdür seviyesinde, koordinatör seviyesinde bir arkadaşa tur operatörünün kontrat müdüründen bir mail geliyor. Bu maili bana da gönderdi. Ben de gördüm. Özellikle şunu söylüyor. Sizle yeni bir kontrat yaptık. Ama diyor malum dünyada kriz var. İşte Satışlarınızı canlandırmamız için hemen bir aksiyona gitmemiz lazım. Fiyatlara değişik yapmamız lazım. Bakın daha bir ay olmadı. Öse sektörde böyle bir gerçek var. Şimdi biraz da bunu konuşmak lazım. Ee, hani otellerin gelirleri, ve fiyatlandırma, kontrat, sözleşme hepsi de. Şimdi bu yapılan davranış ne kadar, e, ne derler, ekonomik iktisadi bir hareket? Şöyle bir şey diyeyim. Söylediğim sorudan soru çok güzel bir soru. Herkese de gereken mesajı veren bir soru. İstemek herkesin hakkı, vermemek de herkesin hakkı. <gülüyor> Öyle diyeyim. Sonuçta e, işletmesinin başında olan, işletmesini yöneten, turizm sektörünün yapısını bilen ve talebi iyi takip eden tüm yönetici arkadaşlarım. Gelen talebin haklığını, haksızlığını, doğru onu yanlaştığını, ahlaki boyutunda, etik anlamında ne kadar doğru olduğu hepsi soru işareti var. Ama işin özünde o işi yapıp yapmamada bizim şahsi kararımız. İstersek turizm, verir, istersek veririz verir bu desteği. Evet. Eğer doğru olduğunu arıyorsak tabii bu partnerlik ilişkisi dediğimiz yani... ...kazan kazan süreci anlamında söylüyorum. Yani hmm. ajantası kazanacak, gelen müşterisi de kazanacak, otelcisi de kazanacak. Çünkü bu mutlulukla, bu ortak mutlulukla başarı sağlanır. Eğer inanıyorsa, gerçekten bunun doğru olduğuna ki ...2009 yılında bu tür şeylere çoğu otelci arkadaşımız destek verdi. Çünkü var olan bir ekonomik gerçek vardı. Gerçekten kişiler kötüydü. Orada birimize yardımcı olduk. Ama iyi giden bir ortamda da bunu yapmak ne kadar doğru, ne kadar etik... Hı hı. E, sorgulamak lazım. tabii bu da ilişkilere zarar da verir. Zaten öyle bir e, talebinde çok uzun sürdüğünü düşünmemek düşünmemekteyim. Açıkçası ben çok da e, izlemedim. Çünkü sonuçta iyi bir sezon geçiriyoruz. Bizim sadece bu sezon düşünmemiz gereken artan enflasyon ve kullanı oluşturduğu baskın. Evet. Bunu almamız gereken önlemler. E, şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, ben tabi şöyle bir toparlama yapmak istiyorum. E, neyi konuştuk? Vizeleri konuştuk. Yunanistan'ı konuştuk. Avrupa Birliği dengelerini konuştuk kendi içimizdeki otellerdeki ve işletmelerdeki bir takım e, mali sorunları konuştuk. Sözümü şunlarla tamamlamak istiyorum Ersin istersen. E, bugün Yunanistan'ın içine düştüğü durumdan e, çıkış açısından turizm eğer canlı tutulmuş olsaydı bir çıkış noktası olabilirdi gibi geliyor bana. E, bugün bizim ülkemiz için de geçerli olmak üzere e, dışa bağımlılığı en düşük olan sektör turizm. Yani diğer sektörler %16-17 ithal girdi alırken turizm %3-4-5 maksimum 7-8 ithal girdi alıyor üretimde. Ee, yine istihdam yaratmada turizm yani en düşük yatırımla en çok istihdamı yaratan bir sektör. Ee, bugün Türkiye'de işsizlik %14-15 e, resmi rakamları söylüyoruz. İspanya'da yine %20'lerde, Yunanistan'da %13'lerde. Ee, şimdi baktığımız zaman bu ülkelerin ana sektörlerinden biri turizm. Dolayısıyla turizme verilmesi gereken önem bu rakamlardan da ortaya çıkıyor ki e, turizm kriz dönemlerinde çıkış aranan dönemlerde taze para aranan dönemlerde bence önemli bir sektör biz yıllarca ihracat tabanlı büyüme ihracat kaynaklı büyüme üzerinde hareket ettik e, işte özallığı yıllarla beraber turizm sektörünü geliştirdik ve buradan da çok ciddi bir e, nakit girişlerimiz e, kaynak girişlerimiz oldu e, Yunanistan'ın son düşüş durum bu benim için önemli bir örnek. Çünkü bu kadar hızlı istihdam yaratabilecek, bu kadar çok aş, iş verebilecek ikinci bir sektör Türkiye'de yok. Var, tarım var ama o tarımda işte herkesin tartıştığı yapısal sorunlar içerisinde eski şeyini kaybetmiş durumda. Dolayısıyla istersen senin bu konuyla ilgili bir fikrin olacaksa onu alayım, Kapattım. Ben de şöyle diyeyim, yani tabii konuştuğumuz kozularda vize konusunun turizme sektörüne çok büyük faydası olacağını konuştuk. İşte Yunanistan'ın bulunduğu durumun açıkçası bizler için bir örnek vaka olarak izlenmesi gerektiğini. Ben de aynı fikireyim. Turizmi iyi bir noktalara getirirsek de bir çıkış yolu olacağını, bir çıkış yöntem, en verimli çıkış yöntemi olacağına inanmaktayım. Türkiye doğal olarak bir turizm ülkesi. Yani biz Türkiye'de açıkçası bazı şeyler çok geç kaldık. Şu an biz 27 milyon rakamları konuşuyoruz. Biz bunları 40'lara, 50 milyonlara çıkarmış seviyelerde olmamız gerekiyor şu an. Tabii bunun için altyapı lazım, yatırım lazımdı. Kanuni anlamda bir şeylerin önlemin alınması lazım. Ama biz geç kaldık ama bunları hızlı yapmamız lazım. Yani bizim geçen 15 yıldaki yavaşlığımızı bitirip çok daha hızlı adımlar atmamız lazım. Yani şu an Türkiye'nin 50 milyar dolar turizm geliri, 50 milyon turisti ağırlamaması gibi bir durumu söz konusu değil. Sadece bizim bu, bu açıdan bakmamız lazım. Ve turizmin gerçekten bu ülkenin bir gerçeği ve doğal kaynakları, kültürel kaynakları buna müsait. Zaten Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili ve sonsuz doğal ve kültürel varlıklar olan bir ülke. Bizim bunları yapmamızın hiçbir nedeni yok. Tek olacak şey turizmin bir devlet politikası olarak ele anlık. Tüm yapacağı stratejik politikalarda turizmi bu açıdan bakması lazım. <gülüyor> Unutmayın 2001 yılında biz 1 milyar dolar için e, çok ciddi krizlere girdik. Ve şu an biz turizmle 23 milyar dolarlık bir geliri konuşuyoruz. Ve türü, şu anki bulunduğumuz yapı itibariyle bizim 50 milyar dolar e, turizm gelirini yakalamamızın hiçbir nedeni yok. Sadece kuracağımız politikalar, atacağımız adamlar bu çerçevede olması lazım. İnanın bu noktaya geldiğimizde her ne tür komplo oluşturulursuz ne tür krizler gelirse gelsin bizim çıkış yöntemimizin başında turizm sektörü gelecektir. Çünkü ülkenin gerçeği bu. Yapısında bu var. Bunu özellikle vermek istiyorum. Sadece önem vermemiz lazım. Daha çok önem vermemiz lazım. Teşekkürler. Sayın Radyobox dinleyicileri Erkan Yavcı ile yaptığımız turizm üzerine sohbet. Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Turizm Forumu. Bugünlük bu kadar. Haftaya yeni konular ve ve kavramlarla, içeriklerle karşınızda olmak istiyoruz. Hepinize iyi günler. Ben de teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimize. İyi günler.